Cemaatten olmayan birini imamın yanlışını düzeltirse namazı bozulmuş olur mu Hoca Efendi'nin veya cemaatin? Kendilerle beraber namaz kılmayan bir kişinin kıraattaki hatayı düzeltmesi halinde kişi bu imam da olabilir, bu fert de olabilir. Siz diyelim ki akşam namazını kılıyorsunuz ve açıktan okuyorsunuz. Ferdi kılan kişi hı hı. açıktan okunan namazlarda muhayyerdir. İster açıktan okur sesli bir şekilde. isterse de gizli kendi duyacağı bir şekilde okuyabilir. Açıktan okuyorsunuz. Değil mi? Diyelim ki eee El-Emterakeyfe faale rabbuke bi ashabil fiil dediniz. Değil mi? Devam ederken hata ettiniz, bir ayeti atladınız. Karşıdan oturan, camide oturan veyahut o anda camide bulunan kişi sizi düzeltti hatanızı, kıraat hatanızı. O düzeltmeyi alırsanız o düzeltmeyi alırsanız bu talim taallum olur diyor Hanefi mezhebinde. Dolayısıyla namaz ne yapar? Bozulur diyor. Ama o düzeltmeyi almadınız, kendiniz o söyleyince farkına vardınız. Biraz beklersiniz, birkaç saniye beklersiniz. Tekrar bir geriden alıp düzeltirseniz namazınız bozulmaz. Ama o der demez. Hemen akabinde alırsanız eğitim olmuş olur, öğrenme olmuş olur. Bu diyor Hanefi mezhebinde namazı bozar diyor. evet. Peki hoca efendi en öndeyken arkadan cemaatten mi yoksa cemaatten cemaat dışı... birisi? Cemaatten birisi. Zaten genelde camilerde bu cemaatten olur. Cemaatten birisi düzelttiği vakitte hoca efendi onu almasında herhangi bir sakınca yoktu. Zaten imamın arkasında duran şahsa biz Fatih diyoruz. Fatih evet. ne demek? Fethetmek. Halkımız anlasın diye açmak değil mi? Fethetti. Bir beldeyi açtı. Ha, hoca tıkandığı, evet. zaman önünü hoca tıkandığı vakitte kıraatta onun önünü açan kişi demektir. O nedenle imamın arkasında sağ ve solundaki üç kişi fatihlik görevinde bulunur. Ama halkımız genelde bu espriyi bilmediğinden dolayı ne yazık ki bilen ve açabilecek konumda olan diyelim hafız vesaire onlar daha uzağa kaçıyorlar. Ben bunu garip söylüyorum gerçekten. Gelip evet, orada durması gerek. O zaman onlar kaçınca hacım amcam da Allah kendisinden razı olsun geliyor oraya duruyor. Hoca Efendi yanıldığı vakitte o da yanılıyor. O da bilmiyor zaten. Ya. Dolayısıyla genelde cemaatte cemaatten birisi açtığından dolayı hocaefendinin onu alması namazını bozmaz. Evet.